Misiniz? Efendim biliyorsunuz Mekke içinde Kabe'yi barındıran çok kutsal bir şehrimiz Kabe'den dolayı ve bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize yeryüzünün ilk evi olarak adlandırılıyor. Beytullah olarak adlandırdığımız Kabe'nin orada olması hasebiyle bizim hac ibadetimizi yapmamız noktasında çok önem arz etmekte ve bunun tarihsel açıdan çok önemi var. İlk ev, inşa edilen ilk hı hı. ev, ilk beyt ya da ilk e, mabet diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor çünkü. Ve bunu Hazreti İbrahim ve İsmail Kabe'yi inşa ederlerken dua ettiklerini görüyoruz. allah Teala e, Bakara suresinde İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'yi inşa ederken dua ederler. Rabbim bizden bu menasikleri kabul buyur Ve tabii ki Hazreti İbrahim orada Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesi için de bir duası vardır Şunu söyler e Rabbim bizden mümin bir ümmet çıkar Ve onlardan da bir peygamber görevlendir O peygamber onlara e, kitabı okusun Hikmeti öğretsin İşte bu duanın sonucudur peygamber efendimiz Ve peygamber evet. efendimiz buyuruyor ki ben Atam İbrahim'in duasıyım. Ve Kabe'yi inşa ederken çünkü onu söyledi. Biliyoruz ki yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İbrahim'in Kabe için bir duasından bahseder. E, Hacer ve İsmail'i oraya bırakır ve dönerken Rabbim ben evlatlarımdan bir kısmını ekin bitmeyen bir vadide bıraktım. Onları rızıklarla rızıklandır, ürünlerle rızıklandır ve insanların sevgisini onlara nasip etsin Yani bir takım insanlarla onları rızıklandır diye dua etmiştir. Ve orası için aynı zamanda şu duayı yapar Bakara suresinde. Rabbim bu vadiyi, bu Mekke'yi sana inananların, sana sana ve ahirete inananlar Anladım. için rızıklandır der. Allah Teala da ben orada inanmayanları da rızıklandıracağım. Ama inanmayanlar sadece bu dünyada rızıklanacaklar. Yine Peygamber Efendimiz'in rivayetlerine göre aslında Kabe Adem tarafından inşa edilmiştir ki bu zaten Kabe'nin ilk beyt olması, ilk ev olmasına da uygun bir sözdür. Çünkü ilk olarak Hazreti Adem'in inşa ettiği, daha sonra o temellerin yıkıldığı Hazreti İbrahim'in evlatlarını oraya ...bıraktığı ve orada... ...daha sonra Hazreti İsmail... ...büyüdükten sonra beyti inşa ettiği... ...rivayetler arasında da... ...bu Kur'an'a da uygun bir bilgidir... ...ve dolayısıyla biz hacı... ...yapıyoruz, hı hı. bütün Müslümanların... ...hani gitmek için... ...gözyaşı döktüğü, yürekten oraya... ...kavuşmayı umduğu bir yerdir... ...İslam tarihi açısından tabii ki... ...Mekke çok çok önemlidir ki... ...Peygamber Efendimiz de... ...hicret ederken çok üzüntü içerisine... ...hicret etmiştir... Hatta rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Hira mağarasına gittiği zaman Hira'dan Kabe'yi görüyor ve Kabe'ye bakarak Allah'a yalvarıyor. O kadar Kabe'yi seviyor ve biz rivayetlerde hep bakıyoruz ki Kabe'nin etrafındadır. Kabe'nin işte Hicri İsmail'dedir, orada oturmuştur, orada tefekkür etmektedir, orada namaz kılmaktadır. Kabe'yi terk ederken de bakar Kabe'ye ve der ki ey Kabe, Biliyorsun ki ben seni çok seviyorum Ve senden asla ayrılmak istemezdim Ama kavmim beni buna mecbur etti Yani tabii ki Mekke'nin önemini Biz e, bu yönüyle Hani çok Müslümanların kalbinde ve hayatında çok önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Efendim Mekke'nin günümüz açısından ahlaki bir boyutundan bakarsak nasıl bir çerçevede değerlendirebiliriz? E, Mekke'nin fetihinin bize kazandırdığı çok önemli ahlaki duruşlar var. Ki biliyoruz ki Peygamber Efendimiz her yönüyle bize örnektir e, Ve başarı durumunda da bir Müslümanın nasıl bir duruş sergileyeceğini bize öğretiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bir muzaffer bir kumandan olduğu gibi e, yenilmiştir de aslında. Yani her durumu bize e, örnektir Peygamber Efendimizin. Biz e, zenginken bize örnektir, fakirken bize örnektir, zafer kazandığımızda bize örnektir, kayıplar durumunda bize örnektir. İşte e, biz bakıyoruz ki, Muzaffer bir kumandan olduğu zaman nasıl bir duruş sergiliyor? Nasıl Mekke'ye giriyor? Mekke'ye o kadar büyük bir tevazu içerisine giriyor ki ve o tevazu içerisinde Rabbine hand ederek giriyor. İşte daha önce 8 yıl gibi kısa bir süre önce bütün varlığını bırakarak ve canına kast edilerek aslında terk etmişti Mekke'yi. Ve muzaffer bir kumandan olarak aynı kişilerin karşısına çıkıyor Kendisini küçük düşünmeye çalışan o kişilerin karşısına Mekke'yi fetheden bir kumandan olarak çıkıyor Ama asla tarihte görüldüğü gibi kan dökerek, büyüklük taslayarak girmiyor İşgal etmiyor zaten İşgal etmiyor çünkü İslam'da işgal yoktur zaten, fetih vardır Fetih ne demektir? Feteha kökünden gelmiştir ve fetih bir e, yeri İslam'a açmaktır aslında zaten Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmeden önce kalpleri fethetmişti zaten önemli olan da oydu kalpler bir iki yıl önce zaten feth olunmuştu kaza umresi sırasında ama e, son olarak da fetihle e, son noktayı koydu Peygamber Efendimiz ve tavafını yaptıktan sonra müşriklere döndü müşrikler büyük bir endişe içerisinde onu seyrediyorlar. Döndü müşriklere, bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sordu. Tabii öncesinde bir hutbe okudu, hutbede de şunun altını çizmişti. Bütün insanlar aslında eşittir, kardeştir. Şunu demişti, e, hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktansınız. Sizin Allah katınızda en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır, Allah'tan en çok korkanınızdır. Bunları söyledikten sonra dönüp bugün size ne yapacağımı umuyorsunuz diye sorunca onlar şu cevabı verdi. Sen kerim bir kardeşsin, senden büyüklük bekliyoruz. O da döndü, dedi ki ben bugün size Yusuf'un kardeşlerine dediği şeyi söylüyorum. La tetribe ve lekümül yevm. Bugün size kınama yoktur. Gidin serbestsiniz dedi ve bunu duyan müşriklerden bir genç ya Resulallah ben senin Resul olduğuna peygamber olduğuna kanaat getirdim. Çünkü bu, bu ahlak ancak bir peygamberden sadır olabilir deyince peygamber efendimiz de yine kerem sahibi olduğunu kanıtlarcasına tekrardan dedi ki ben de seni Mekke'ye vali tayin ediyorum. Bunu duyunca birçok insan zaten Müslüman oldu. Ve Peygamber Efendimiz'de affın en doruk noktasını da görüyoruz. Bakın kimleri affetti, vahşiyi affetti. Yani vahşi onun amcasını öldüren insandı. Ve hepsi gelip Peygamber Efendimiz'in huzurunda Müslüman oldular. Hepsini affetti. Biz burada affın sınırının olmadığını görüyoruz. Çünkü affla biz kazanıyoruz. Yani kinle, nefretle aslında biz hiçbir yere varamayız. Çünkü Allah affedicidir, affetmeyi sever. Biz affetmeyi öğrenmeliyiz. Bu Mekke'nin fethiyle aslında affetmeyi öğreniyoruz. Ve başarı durumunda da yine Allah'a nasıl yalvarılması gerektiğini öğreniyoruz. Çünkü Rabbimiz bize zaten Kur'an'da bunu öğretti. Peygamber Efendimiz'e öğretmişti zaten. O çünkü Kur'an'la inşa olmuş bir insandı. Bizim de Kur'an ahlakıyla tıpkı onun gibi inşa olmamız lazım. Biz başarısızlık durumunda genelde dua ederiz. Rabbimizden başarı isteriz. Başarıya geçtiğimiz Değil zaman mi? da Rabbimizi unutuyoruz. Ama başarıya geçtiğimiz zaman evet unutabiliriz. Kendimizden bilebiliriz bunu. <gülüyor> o sevinçle, o başarının verdiği sevinçle kendimizden geçebiliyoruz. İşte Rabbimiz bize her durumda nasıl kul olacağımızı bize öğretiyor ve gençlere özellikle. Sınavlarda başarısız olabilirler, başarılı olabiliriz, her türlü durumu yaşayabiliriz. Bütün bu durumlarda Rabbimiz bizden nasıl bir duruş istiyor, Rabbimize hamd etmeyi, başarıyı ondan bilmeyi ve insanların karşısında tevazu içerisinde hareket etmeyi onları küçük görmeden ne kadar hani bize göre belki değer yargıları farklı olabilir, inançları farklı olabilir. Bize göre çok farklı olsalar bile onları affederek ve tevazu ile onlara davranmayı fetih bize öğretiyor. Evet efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize bu olanağı sağladığınız için Tekrar tekrar Allah razı olsun. Vaize Fatime Kartı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, müzikle devam edelim. Söz ve müziği Selahattin Sarıkay'a ait olan kahverengi gözlerin şimdi mikrofonlarımızda Muazzez Ersoy'dan dinliyoruz. Müziğin ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. <gülüyor> Gözlerin yar gözlerin Topuklar kadar derin, Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin, gözlerin. Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin yar, gözlerin yar gözlerin gözlerin sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin yar gözlerin, yar, gözlerin, yar, gözlerin. Bütün duyguların üzerinde yaşadığı bir ada varmış. Mutluluk, üzüntü, bilgi ve tüm diğerleri. Aşk dahil. Bir gün adanın batmakta olduğu duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk adada en sona kalan duygu olmuş. Çünkü mümkün olan en sona ana kadar beklemek istemiş. Ada neredeyse battığı zaman aşk yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde geçmekteymiş. Aşk, zenginlik beni de yanına alır mısın diye sormuş. Zenginlik, hayır alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var. Senin için yer yok demiş. Aşk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki kibirden yardım istemiş. Kibir, lütfen bana yardım et demiş. Sana yardım edemem aşk. sıklamsın ve yelkenlimi mahvedebilirsin diye cevap vermiş kibir. Üzüntü yakınlardaymış ve aşk yardım istemiş. Üzüntü, seninle geleyim. Of aşk, o kadar üzgünüm ki yalnız kalmaya ihtiyacım var. Mutluluk da aşkın yanından geçmiş ama o kadar mutluymuş ki aşkın çaresini bile duymamış. Aşk birden bir ses duymuş. Gel aşk, seni yanıma alacağım. Bu aşktan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki kendini, onun yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara parçasına vardıklarında, aşka yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden aşk, Bilgi'ye sormuş. Bana yardım eden kimdi? O, zamandı diye cevap vermiş Bilgi. Zaman mı? Neden bana yardım etti ki diye sormuş aşk. Bilgi gülümsemiş. Çünkü sadece zaman aşkın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir de ondan demiş. Aşkım olmaz ki hayrı Sen çok uzakta, ben senden ayrı Böyle bir aşkım olmaz ki hayır. Gönlüm tuzakta, kalmışca çarpar Özletme ne olur, bekletme gayrı Gönlüm tuzakta, kalmışca çarpar Özletme ne olur Bekletme gayrı Sen olmayınca Bir çare kaldım Günler sayılınca içrana daldım Sen olmayınca Bir çare kaldım Günler say rana daldım Yıllar boyunca ben dersim aldım Özletmen ne olur bekletme gayrı Yıllar boyunca ben dersim aldım Özletmen ne olur bekletme gayrı Günler birikti anlatsam olmaz bin sayfa yazsam vallahi dolmaz dertler birikti anlatsam olmaz bin sayfa yazsam vallahi dolmaz atsam başımdan hiç kimse olmaz özletmen olur beklet Gayrı atsam başımdan hiç kimse almaz özlemen olur bekleme gayrı sen olmayınca bir çare kaldım. Günler sayamaca hiç rana daldım, sen olamayaca bir çare kaldım. Günler sayamaca hiç rana daldım. Yıl... Boyunca aldım, olur, Yıllar boyunca ben dersimi aldım özletmen olur bekletme gayr. Yıllar boyunca ben dersimi aldım özletmen olur bekletme gayr. Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Dilek Baş, Teknik Yapım'da Murat Özgür Batu, Ses Almada Mahmut Bayhan ve sunan ben Tuğba Günaydın Türkiye'de. Keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz. Saatlerimiz 7.30'a yaklaşırken programımızın son dakikalarında Sözü Müzaffer İlkar'a ait Gözlerimden Gözlerin Silinmedi adlı eseri Zeki Müren'in Sesinden Dinleyelim. Az sonra Radyo 1'de günün son gelişmelerini içeren haber bültenimizi dinleyebilirsiniz. Hep güzel haberler duymanız ve duyurmanız dileğimizle. Haftaya Çarşamba TRT Gap Diyarbakır Radyosu yapımı günaydın Türkiye'de. Yeniden günü birlikte karşılamayı arzu ederseniz biz burada olacağız. Bekleriz. Hoşça kalın. Sevemedim, sevemedim kimseleri Sevemedim, sevemedim, sevemedim kimseleri ...ne derdi, unutamam seni, unutamam seni... ...unutamam, unutamam, unutamam... İzlediğiniz Türkiye. Türkiye